Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Merhabalar, günaydın herkese. E, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugün iki tane... E, çok değerli öğretmen konuklarımız var. E, Esin Kuşluoğlu, Kayhan ve Dilek Yalçın Demiralp. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün konumuz aslında okullarda tatile girdi. Tam da yazın ortasındayız ama birazcık da e, yeni sezona hazırlık gibi olması açısından belki e, çocuklara yani okullarda ekoloji temelli dersleri konuşacağız bugün birazcık. E, i̇kiniz de. Bu işi yapıyorsunuz. Yani yaptığınız işlerden biri de bu. Öyle diyelim. Ee, Dilek sen zaten permakültür <gülüyor> eğitmenisin aynı zamanda. Ee, bir genel bir böyle minik bir tanıtım alayım sizlerden. Hani e, kaç yaş grubuna tam olarak ne dersi veriyorsunuz? Ondan sonra zaten merak ettiğim sorular var. Ben Dilek. Evet diye. sen de başlayalım. Ee, Seni ben, seçtim. <gülüyor> ben aslında kimya mühendisiyim. Daha sonra işletme iklimi bitirdim. Ardından da tekstil firmalarında yönetici olarak çalıştım. Hı hı. Kızımın doğumuyla birlikte her şey değişti. Her zaman her yerde anlattığım <gülüyor> gibi. Onun nasıl doğru beslerim sorusuyla yola çıktım ve e, kendimi permakültür tasarımcısı olarak buldum. İlk önce Snowfoot fikir sahibi damaklarla yolum kesişti. Oradaki yazışmalardan da böyle bir şeyin varlığından haberdar oldum. E, tasarım sertifikamı aldıktan sonra kızımın anaokuluyla bir takas yaptık. Gene alternatif ekonomilerin içerisinde olan bir şey. Ben onlara doğa ve çocuk diye bir ders vermeye başladım. Hı. Onlar da kızımı anaokulu yaptılar ve her şey böyle başladı. Aa, ne güzelmiş. <gülüyor> yani aslında anaokulu yaş kitlesiyle şu anda daha çok İlk başlangıcımız şey... anaokuluydu. Hı. Kızımla beraber büyüyoruz biz. Hı. Ee, i̇ki sene onun anaokulunda öğretmenlik yaptım. Daha sonra da e, İstek Bilge K'nın geçtim. Orada ilkokul birinci sınıflarla şu anda ders yapıyoruz. E, Birlerle doğa ve çocuk dersi yapıyoruz Bahçe yapınca o yiyecekleri de değerlendirmek gerekiyor Ölü olunca 3 ve dörtlerle de yemek dersi <gülüyor> yapıyoruz Gittikçe artacak bu şey değil mi böyle ilerledikçe yaşta? İnşallah <gülüyor> Esin sen e, yaş grubun ne? Benim ya önce kendini tanıtayım Tabii, tanı <gülüyor> tabii lütfen tanıt ben böyle çat diye sordum Yok önemli <gülüyor> e, Peyzaj mimarıyım ben Nasıl tanıştım? E, şu şekilde yani kendi kendine yetebilen bir yaşam. Aslında biraz meslek hastalığı gibi. Peyzajın planlama kısmına kaymıştım. Hmm. Kendi kendine yetebilmek. Hani elektriğiyle, suyuyla. Ev bunun içine yiyecek de girdi. E, tarım girdi. Nasıl olacak bu iş derken. Permakültür, doğal tarım. Ben de tanışmış oldum. Hmm. Zaten meslek gereği de tabanım vardı. Okudum, okudum. Meslekte uzun süreler çalıştım. Ondan sonra bir gün yok dedim bu iş böyle olmayacak. Bunu bilen bir, birilerine anlatmam lazım bildiğim şeyleri. Bir doğa yürüyüşü grubu kurduk eşimle beraber. Ama olmadı. Bunun yetişkinlerle başlayamayacağına karar verdim. Daha benim, erken yaşta evet, başlamak lazım. Evet, bunu benim lazım. çocuklara anlatmam lazım bir şekilde. Hı hı. Ve araştırdım. Ekoloji öğretmenliği diye bir şey olduğunu buldum. Ben bunu yapabilirim. Ee, var belli kurumlarda. Başladım bir yerden. Şimdi Kadıköy Yonadolu Ses Eğitim Vakfı İlkokulu'nda çalışıyorum. Hı hı. Beş yaş grubu, birinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf. Şu an üç ve dördüm yok. Hı hı. Ee, ana sınıfı yani beş yaş grubu bir ve ikinci sınıfla çalışıyorum. Ee, küçük bir bahçemiz var. Seneye bir teras bahçemiz olacak. Ee, bir minik seramız var terasta. Şimdi bakalım uğraşıyoruz çocuklarla. Ha, ne güzel. Peki bu baya yani müfredatta olan bir ders aslında değil mi? Yani sınavını yapıyorsunuz mu? Yani hani nasıl sınav... işletiyorsunuz? Okul bir ikinci sınıflarda sınav yok. Hı hı. Sınav olmadığı için biz de sınav yapmıyoruz. Hı hı. Biraz daha eğlenceli tarafındayız işin. Bir tohum atmaya çalışıyoruz hı hı. o tohumlar da minikler olunca e, oynayarak gidiyor dersler yani oynayarak derken ders anlatıyoruz ama daha eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz hı hı. yani e, içerik ne mesela dilek senin e, doğa ve çocukta ben kendim oluşturduğum evet yani öyle bir temel var mı Türkiye'de bilmiyorum hani böyle bir şey böyle bir ders vardır ve bunun içeriği de budur hadi bunu öğretim gibi ben bir şey. Ben aradığımda öyle bir rota bulamadım kendime hı. ve dolayısıyla kendim rotayı oluşturdum. Hı hı. Çocukların seveceği doğayla ilgili olan konulardan başladım. İlk önce e, iklimi anlatmaya çalışıyorum. Sonbahardayız, işte yapraklar sarardı, yaprak nedir, ağaçların nasıl yaprakları olur, nasıl ağaçlar olur, hı hı. gövdeleri nasıldır diye başlıyoruz. Daha sonra minik minik canlıları tanımaya başlıyoruz. Onun ardından ufak ufak doğa gözlemini anlamış oluyorlar onları yaparken. Permakültürde de her şey doğa gözlemiyle hı hı. başladığı için. Evet. Canlıları tanıyıp sevince, onların güzel yanlarını öğrenince daha sonra da... ...permakültürle ilgili konulara geçmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş. Kaç yavaş, yaştan yavaş. itibaren başlıyor mesela permakültür konuları? Ee, Yine şey mi? Ben ilkokul ilk 1 onu... ve 2. sınıflara giriyorum. Yani doğa ve çocuk dersi için. Dolayısıyla onları anlatıyorum şu anda. Hmm. Daha önce 4-5 yaşa anlattım okulunda. Aynı müfredatı devam ettiriyorum. Konuları daha ne diyeyim... Ağırlaştırarak ya da ha. içeriğini daha arttırarak. Arttırarak. Anaokulundayken mesela 15 dakika ders anlatıyorsam 15 dakika oyun oynuyorduk onlarla. Hmm. E, tabii ya belli bir Çizim yapıyorduk, resim yapıyorduk, işte örümcek oluşturuyorduk falan Hı -hı. bir şekilde. Onları farklı bir şekilde çalışıyorduk. Hı -hı. Şimdi ilkokulda biraz daha farklı çalışıyoruz. Hem görsel filmlerle desteklenerek hem kendilerinin yapabileceği bir şeyleri sağlayarak... Mutlaka tohum ekiyoruz, mutlaka bahçeye çıkıyoruz. Bahçede tohumları, ektiğimiz tohumlardan oluşan fideleri, yaptığımız anahtar dediği bir bahçe var, oraya aktarıyoruz. Bu sene Serada'da da çalıştık, kışlık şeylerden de birazcık yetiştirebildik. Her zaman kışlıkları yetiştiremiyorduk, hmm. biz yetişemiyorduk ve yetiştiremiyorduk. Hmm. Bu sene hem kışlık hem yazlık bahçemiz oldu. Baklalarımız oldu, turplarımız oldu, e, pancarlarımız oldu. Onlardan tohum almaya çalışıyoruz ve tohumların nasıl alındığını görmeleri, bir sonraki seneyi onu sürdürebilmeleri için. Ne güzel. Böyle bir çalışmamız var. Esin senin e, ne yönde çalışmalar? Aslında çok benzer yönde. Yani belki biraz daha farklı ben ekstradan e, işin içine doğa gezileri ekledim. Hı hı. E, haliyle rehberlik yaptığım için doğa yürüyüşü rehberliği <gülüyor> çocukları e, mevsimsel olarak yani özellikle sonbahar, kış ve baharı algılayabilecekleri şekilde üç kere yürüyüşe çıkarmaya çalışıyorum. E, ondan çok çok büyük iyi harika geri dönüşler aldım. Yani bu sene baharda e, çıktık 6 yaş grubunu çıkardım velisi sadece öğretmenleri olarak işte birler ayrı ikiler ayrı altı yaş grubunda. Gerçekten çok güzel yani dünya varmış hayat buymuş yani 6 yaşında ama yani ya. o kadar güzel ki Vay, çamurda yürüyebiliyormuşum işte çeşmeden su içmek mesela çeşmeden su içmeye çok takıldılar çeşmeden mi su içeceğiz nasıl yani diye böyle Biraz ama yetiştirme işte, tarzlarını kıran evet, bir şey mi? oluyor Aa, tabii. Çocuklar çeşmeden içebilirsiniz Burası köy hı hı. Ondan sonra diyorlar ki öğretmenim tekrar bu çeşmeye gelelim Gelelim tamam ama bu sefer yürümeyelim Çok yorulduk, yorulduk. Ama yürüdükleri hep topu 4 kilometre aslında bakarsınız Ama hı. onlar kahramanlar yani 4 kilometre yürüdük işte Dere yataklarını gördük Dikenleri gördük Böcekleri gördük Çamuru gördük Aslında yani doğanın kontrollü bir ortam olmadığını Yani hı hı. çimen, saksı, çiçek olmadığını <gülüyor> çok güzel anladılar Yani Burası e, burası bizim okulumuz değil. Evet burada çimenler yok. Ama buranın güzelliği ayrı. Kara yosunu belki çimen. İşte böceği görüyor. Renklerini görüyor. Yani toprak böceklerini inceledik falan. Kaplumbağaları inceledik. Yani yanımız hoşlarına gitti. Ek sıradan o var. Peki yani aslında bunun... E, hani ...denemeli görmeli bir coğrafya dersinin de... ...ötesinde bir e, sorumluluğu, bir misyonu da var bir yandan. Bilmiyorum Dilek yani daha küçük yaş grubunda... ...mümkün olabiliyor mu bu ama... E, aslında çok da e, iyiye gitmeyen şeyleri anlatmak söz konusu olabiliyor mu? İşte iklim değişikliği diye bir şey var, böyle bir şey gerçek. Çok boğmadan, hı. evet. Benim çalıştığım iki okulda Flori Türk Ormanı'nın yakınında şansımız orada. Hı hı. Doğa yürüyüşleri biz de yaptık. Hani bu kadar 4 kilometrelik yürümemiş olsak bile hı hı. Flori Türk Ormanı'na gittik ve deniz yakın, deniz kenarında yürüyüşler yaptık. Flori Atatürk Ormanı'na gittiğimizde mesela çevre kirliliği konusunu işliyorlarmış aynı zamanda müfredat içerisinde. Ben şey dedim, sessizliği bir dinleyin dedim, ormanın sesini bir dinleyin, herkes bir sussun, ormanın sesini bir dinleyin dedim. Tam sustuk, o sırada uçak sesi geldi. Bizde de kamyon Mümkün geçti, olabilir. aynısını yaptık, köyden kamyon geçti aşağıda. Evet. <gülüyor> Bu sefer e, yanımızda, yanımızda diğer öğretmen arkadaşımız şey dedi bakın çevre kirliliği konusunu işliyoruz işte size çevre kirliliği Hı. ses gürültü kirliliği evet. nasıl oluyor bunu da görmüş olun diye yani Hı. bir şeylerin e, görerek içinde yaşayarak dokunarak öğrenilebilmesi çok daha farklı ve çok daha evet. güzel. Ve onların reaksiyonları çok güzel. Oraya gittikleri zaman o çılgınlar gibi ormanın içerisine yayılmaları. Karıncaları derste işliyoruz işte filmlerle destekliyoruz görürsün. falan. O ağaç kabuklarının içerisinde kendileri karıncaları buldular. Hı hı. Bir kabuk düşmüş onun altında yuvasını buldular. Oraya e, yavru karıncaları taşıma kabuk düşünce... Kurtarmaya çalışıyorlar karıncalar. larvaları <gülüyor> taşıyışını ve kaçırışını falan gördüler. Bütün derste işlediğimiz her şeyi aynen orada yaşayarak Uygulamalı. gördüler. Ve acayip hoşlarına gitti. Çığlık çığlığa döndüğümüz zaman onu söylediler, anlattılar. Eve gittiklerinde aynı geri bildirimleri yapıyorlar. Evet onu soracaktım yani. Velilerden çok bu yönde. yönde mesela bir şey alıyor musunuz? Yani, evet. Çok teşekkür ediyorlar. Özellikle önce çok korkuyorlar hı hı. göndermeden önce ya ne yapsak ne etsek. Sonra çocuklar eve döndüklerinde yani hayatımın en güzel günüydü diye anlatınca... ...aynı şekilde işte böcekleri anlatıyorlar, karıncaları anlatıyorlar. Velilerden direkt geri dönüş oluyor yani okula geri dönüş oluyor. Teşekkür ederiz böyle bir şey yaptığınız için diye. Hı -hı. Söylüyorlar da tedirginliklerini. Biz çok tedirgindik ama iki göndermişiz, iki güvenmişiz diye. Hı -hı. Bunu yani biz de devamlı yapmalıyız aslında diye direkt geri dönüşler oluyor yani. Peki yani. sen e, işleyebiliyor musun şeyi yani... E... Her şeyin işte çiçek böcekten ibaret olmadığı Anlıyorlar. aslında Anlıyorlar Anlıyorlar ya, yani öğreniyorlar Belki biraz daha saygım. büyük yaş grubunda daha şeydir aslında kolay. küçük yaş grubunda daha kolay. Çünkü Öyle ön mi? yargıları gelişmemiş oluyor. Benim Hı. en rahat ettiğim grup 5-6 yaş grubu. Evet. Çünkü artık Öyle ikinci mi? sınıfta ön yargıları gelişmiş oluyor. Sümüklü böcekten tiksinmeye başlıyorlar. Hı. Dikenden korkmaya, uçan şeylerden korkmaya başlıyorlar ve bunu aslında veli veriyor. Evet. Ve çevresi Dokunabiliyor. veriyor. Dokunabiliyor. Evet doğru evet. görürüz. Daha küçük çocuklar çok rahat böyle elini atar bir şeye. Evet. yani. Sonra ben annesi de söyler dokunma diye. Korku öğrenilebilir tabii. bir davranış. Evet. Hı -hı. Ve annesi korkuyorsa, bağırıyorsa onu gördüğünde ya da ıh bu ...iğrenç, sümükleri var falan diyorsa... Ço ...direkt çocuğa geçiyor. Hı -hı. Dolayısıyla tepkiler aynen... Sınıfta değişiyor. sümüklü böcek besledim ben bu sene. Yani öyle sümüklü mi? böcek. Uykuya dalıyorlar kışın. Uykularını inceledik, dışkılarını inceledik. Tavanda onlar takıldılar. Bahar geldi, hepsini dışarı çıkardık. Yani öyle görünce... Ekoloji öğretmenimiz sümüklü böcek besliyor sınıfta. Bu korkulacak bir şey olmasa gerek hı hı. diye yerleşiyor. Ama bunu mesela birde yapıyorsunuz. İkilerde çok büyük tepkiyle karşılaştım ben mesela. Nasıl yani sınıfta sümüklü böcek mi var diye çocuklar o kadar komikler ki aslında çok eğlenceliler. Hı hı. Ama alıştılar. Hı hı. Onların biraz daha uzun sürüyor ama alışıyorlar yani. Hı hı. Az önce hı. senin sorduğun soru yarıda kaldı. Ona ben bir cevap vermek tip, tip e. istiyorum. ...hep dünyadaki gidişatın kötülükleri Hı -hı. hakkında konuşursak eğer negatif etkilenecekler. Tabii ki mutlaka. Evet. Ama e, iyi kötüyü aynı anda görüp o kötünün nasıl iyi olabileceğini de anlatmak gerekiyor. Hı -hı. E, toprak dersi işledik biz. Toprak dersinin içerisinde toprağın her e, konuya giriş çıkışını anlattık... ...ve ardından da toprak yapıları gösterdim. E, bunu yaz okulunda bir dönem çalıştım yaz okulundaki öğrencilerle bir tanesinin babası müteahhitmiş de inşaat mühendisiymiş ve toprak yapıları çok beğendi ben eve gidince dedim söyleyeceğim babama artık dedi o beton beton şeyleri yapmasın bunlardan yapsın dedi mesela abime öyle. de söyleyeceğim dedi bunlar daha çok satarem dedi <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bilinç evet bunu, yani bu farkındalığı oluşturmak önemli aslında gerçekten yani Bilmiyorum şu anki eğitim sisteminde belki de rahatlatan noktalardan biridir diye düşünüyorum. Keşke her hı. okulda olsa. Yani bilmiyorum mümkün mü bu? Aslında şu anda mümkün. çok yaygın değil ee, sanıyorum. Biz müfredatta şey yaptık okulda. Sonradan ekledik çünkü bu sene başında ekledik. Hı hı. Ee, hayat bilgisi dersinden nin uzantısı gibi aslında. Onun bir saatini kısıp bana verdiler ders olarak. Aslına bakarsanız işte mevsimler onların döngüleri de hayat bilgisinin konuları içine giriyor. Dolayısıyla hayat bilgisine çok sağlam bir destek oldu oradan e, doğa açısından doğa kısmın doğa konuları açısından hı hı. o nüfurdatta oturtmak oturtmayı o şekilde yaptık şeyde de e, ne sormuştun e, kötü şeyleri. Yani kötü şeylerle olan... ilgili de ya evet e, var ama çözümleriyle beraber verdin zaman çok tepkiyle karşılayan çocuklarım oldu hı hı. zaman zaman. E, ama üzülüyorlar çözümlerini anlatıyorsun. Bak ben bunları size anlatıyorum. E bunların çözümleri de var. Şimdi çözümlerine gireceğiz. Hı hı. Yani çözüm bunları aslında siz yapabilirsiniz. Biz yapabiliriz ve yapıyoruz. Bunları zaten düzeltmeye çalışan insanlar var. Ama bunları bilmemiz çok önemli diye anlattığın zaman bir süre sonra... O tepkisi kesiliyor hı hı. ama en başta tepki veren çocuklar oluyor özellikle duygusal çocuklar çok tepki veriyorlar yani ben bu insanları anlamıyorum neden böyle yapıyorlar yani o kadar mantıklı ki anlattıklarınız niye böyle yapıyorlar öbür çocuğu kesmiyor yani, yani aklı almıyor çocuğun yani bu varken niye onu yapıyor o zaman niye diyor? yani diyor işte biz keşke anlayabilsek <gülüyor> diyoruz yani öyle Evet yani dediğim gerçekten çok ciddi bir farkındalık gibi geliyor bana yani mümkün. Belki de bu velilerin başarabileceği bir şey midir? Okul yönetimine mi böyle bir talepte? Bizim her şey müdürümüzle başladı. Müdürümüz Ben çocuğum için okul ararken Hı -hı. görüşmeye gitmiştim. O sırada yaptığım şeylerden bahsettim ve müdürümüz çağırdı başlattı Hı -hı. çalışmayı. ...o organize etti okulun içerisinde olması gerekenleri de ve en büyük desteği kendisinden görüyoruz. Müdür yardımcılarımız ve müdürümüz her şeyimiz şeklindeyiz. Evet, o zaman yani birazcık da e, dürtmek evet, gerekiyor gibi sanki. Bizde de vakıf yönetimi oldu. Yani e, ben vakıf yönetimi, zaten Kadıköy Anadolu Sesi mezunuyum ben. Bizim Hı -hı. eğitim vakfımız var. E, vakfa gittim ben, dedim ki ben bu dersi veriyorum. Neden kendi okulumuzda vermeyelim? Hı -hı. Çok hoşlarına gittin. Neden ekoloji diye bir sunum yaptım vakfa? Bunu dedim koyalım müfredata. Tabii çok hoşlarına gitti. Akalım hemen araştırma yapalım. Öbür dönem yani bunu konuştuktan bir sonraki dönem yerleştirdiler müfredata ve yani bütün vakıf yönetimi, okul yönetimi hepsi çok destek. Yani işte sera kuralım, tamam. Bahçe yapım, tamam. ...işte sebzelik oluşturalım, yükseltilmiş sebze bahçesi yapalım, tamam. Yani hiç itirazla karşıdan çünkü çok güzel tepkiler alıyoruz. Çocuklardan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Şöyle tohum ekmek dedi mesela. Doğum ektikleri zaman onu büyütüyorlar, yetiştiriyorlar. Bu sene mesela lahanalara kafa yaptırtamadık. Yani iklim seviyeli herhalde oldu bilmiyorum. Hı hı. Bir tane öğrencim yaptırmış. Böyle kocaman bir kırmızı lahana kafasıyla geldi okula. Böyle yaptım öğretmenim diye. Yaşasın. Yani yaşasın yaptım ve herkes şaşkınlıkla kırmızı lahanaya baktı. Yani bir tane koca okulda kırmızı lahana çıktı. Ama hepsi farkındaydı. Demek ki oluyormuş. Hı hı. Baktığın zaman onun sorumluluğunu kazanıyor çocuk. Hı hı. Evet bir şey bu bir canlı büyüyor hı hı. aslında hareket ediyor su gerekiyor yaşaması için ve bunu düzgün baktığın zaman meyvesini de veriyor yu, alıyorlar çok rahat aslında rahat evet çok doğru bir şey söyledin yani aslında mesela sadece işte ekoloji dersi ile bitmiyor yani siz de çok iyi görüyorsunuzdur o çocuğun işte birkaç sene boyunca ki Genel olarak işte hayatta aldığı sorumluluk, e, arkadaşlarına davranış biçimi bile aslında o doğadaki döngüleri anladıkça hayata bakış açısı bile değişiyordur eminim. Yani tek Tabii. başına e, matematik... ...coğrafya veya işte o ezberden giden eğitimlerden çok daha farklı bir bir Biz okurken zaten o eğitim sisteminden sıkılmamış mıydık? Hep bir Tabii, şeyin bize dikte edilmesinden, hep kalıplar içerisinde olmaktan sıkılmamış mıydık? Onu daha farklı yönlere çekmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şu anda kalıplar içerisinde bir şey yapmaya değil. Esin'inki farklı bir yöntem, benimki farklı bir yöntem. Çocuklar bir araya geldiklerinde aynı şeyi öğrendiklerini görüyorlar. Hı hı. Ama e, yöntemler, yollar... Anlatım şekilleri çok daha farklı. Ben mesela tohumu e, büyütürlerken işte ihtiyacı olan şeyleri söylüyorum. Güneş ışığı görmeli, e, su almalı, e, düzgün onun yaşayabileceği bir ortamda bulunmalı. Ama her şeyden önemlisi sevginiz diyorum. Sevgi olmadan o tohum büyümez. Çünkü sevginiz Hı -hı. olmazsa eğer su vermeyi unutabilirsiniz. Işığın kenarına koymayabilirsiniz, cam önüne koymayabilirsiniz. Ama onu sevdiğiniz zaman onun büyümesini isteyeceğiniz için... Ona en iyi muameleyi yapacaksınız. Dolayısıyla o da size karşılığını verecek. Karşılık bir sevgi bağı oluşacak aranızda. Hmm diyorlar. Hı hı. Sonra bazen unutuyorlar ya da işte anneleri babaları dolabın içine kapatı veriyor ya da çok hoşlarına gitmiyor. Biz mercimek tohumları ekerek başlıyoruz ilk öyle bir durumda karşılaştığında öğretmenim ben yeterince sevemedim galiba olmadı benimki <gülüyor> diye geliyor iyi ağlayarak gelmiyor annemi dolaba kapatmış diye üzülerek, <gülüyor> üzülerek geliyorlar üzülerek geliyor ve gelebiliyorlar evet. evet ya çok güzel birinin annesi bak. arabasını yıkamaya vermiş arabanın içinde kalmış ilk günden o da gitti benimkiler yıkamacılar atmış benim tohumlarımı biz gene ekebilir miyiz diye evet geri dönebilir miyiz diye, diye geldik ya evet e, çok doğru keşke aslında böyle tür Türkiye'de bir e, ekoloji öğretmenleri bir buluşma, bir ağ mı acaba şimdiden böyle? ilk defa söylüyorum. Kaç mi? taneyiz? Kaç taneyiz, evet. İşte bilmek lazım belki de. Hani bunu Hı -hı. E, siz tanışıyordunuz zaten aslında. Başka ortamlarda tanışıyordunuz. Hı -hı. Ama başka kimler var? Bil Sizin bildiğiniz fazla insan var mı? Dilek yapıyor bildiğim kadarıyla. Dilek Yürük Hı -hı. bir okulda. Hı -hı. Onun dışında fazla kimseyi ben bilmiyorum. Benim birkaç arkadaşım var. Peyzaj mimarı Hı -hı. yapan. Eee... Yani üniversiteden arkadaşlarım var, peyzaj mimarlığından oraya kalmış ama toplarsak Hı. hani on kişiyi bulur muyuzu bilmiyorum. Bu yani bulabilir aslında aramak lazım. Belki Anlamak de olabilir. bu bir e, şey olsun böyle bir çağrı gibi de olsun bir <gülüyor> yandan. <gülüyor> bu <gülüyor> döngülerden bahsettin. E, su döngüsünde ben çok ilginç şeylerle karşılaştım mesela su döngüsü anlatırken şey sordum. Sizce Dünyada biz hep aynı suyu mu kullanıyoruz? Hayır dediler. Nasıl yani dedim. Yok olamaz devamlı yağmur yağıyor dediler. Peki dedim uzaydan dünyaya giren bir musluk mu var ya da dünyanın altında bir musluk mu var da su uzaya gidiyor? Hı hı. E tabii kitlenler o zaman. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey öğrenmediler. Hı hı. O zaman döngü demek biz aynı suyu kullanıyoruz. Peki nasıl aynı suyu kullanıyoruz? Nasıl temizleniyor bu su dediğiniz zaman... ...başlıyor soru işaretlerim. Yani orada o beyin fırtınası yaptırdığınızda... Işte ormanın, toprağın... ...kayaçların... ...bunların hepsinin suyu temizleyen şeyler olduğunu... ...ve suyun aslında döngü halinde olması gerektiğini... ...akması gerektiğini... Hı -hı. ...anlıyorlar. Mesela orada çok şaşırmışlardı. Döngü, döngü, nasıl döngü olabilir? Onda mesela ağaç, yaprak dökümü... ...yaprak dökümüyle çok basit... Yani şu ...suyu anlayamıyorlar mesela... ...çok büyük geliyor onlara Hı -hı. ama... ...diyorum ki ağaçlar niye yaprak döker bu sefer... İşte bulamıyorlar tabii ki düşünüyorlar düşünüyorlar düşünüyorlar falan. Ya i̇şte tuvalete gitmek için olabilir mi diyorum? ya yani kahkalar kopuyor ağaçlar tuvaletini yapar mı öğretmenim hiç öyle şey olur mu falan? Niye olmasın diyorum yani tuvaletini yapıp atıklarını atıp ertesi sene toprak onu süzdükten sonra suyla beraber geri alıyor olamazlar mı besinlerini diyorum falan? İşte tuvalete ya. giden ağaçlar canlandırıyorlar kafalarında <gülüyor> gülüyorlar gülüyorlar gülüyorlar falan. Ama sonra mesela o küçükten ağacın ağacın yaprak dökmesinden su döngüsüne bağlayıp böyle evet. Evet, döngü o döngü olayın oturtmak çok zor oluyor ama onu anladıklarında bu da mı bir döngü diye bakmaya başlıyorlar bu sefer Böyle, bu ölecek bir şey mi olacak acaba buradan bir şey mi çıkacak diye Evet, belki Bakmaya de bir sonraki yani. aşaması doğadaki o örüntüleri de evet. görmeye izlemeye başlıyor. Örüntüleri şey. konu olarak zaten işliyoruz. O örüntüleri de tek tek anlatıyoruz. Hı hı. Kompost yapıyoruz okulda. Hı hı. O ne döngüyü güzel. görüyorlar. Biz hı. bu sene hem bokashi kompostu yaptık hem solucan kompostu yaptık. Solucanlar da tanıştılar. Ellerini aldılar. Gıdıklıyor bu diye. <gülüyor> <gülüyor> Onları sevdiler. Aslında solucanları ellemememiz lazım. Onlar çok sevmiyorlar öyle bir şeyi ama tanışmaları açısından doğada öyle bir varlığın var olduğunu bilmeleri hmm. açısından bir tanecik sol canımız artık o iş için kurban ediyoruz. <gülüyor> Ölmüyor ama hani rahat strese <gülüyor> giriyor gördüğüm. Hmm. Evet. Öyle olunca ama tanışıyorlar. Tanıştıktan sonra onun ne işe yaradığını biliyorlar. Onun dışkısının daha sonra döngünün içerisine katılacağını biliyorlar ve o attıkları şeyin ona dönüşeceğini biliyorlar. Bokaşı kompostu yaptığımızda da yemekhanede kalan yemekleri aktardık kutunun içerisine. Ne güzel. Ve onu gömdük seramızın içine ve hmm. e, bol miktarda karınca çıktı oralardan. Besin geldi onlara da hmm. taze taze. Hmm. Öyle olunca bütün o döngüyü görmüş oldular ve çok sevdiler. Yani tabii birazcık da uygun koşulların da olması gerekiyor galiba evet, değil mi Evet, yani. Sadece kompost için bir alan ayarlayamadım ben okulda. Mesela küçük çünkü hmm. alanımız. Ama seneye solucan kompostuna gireceğim. Bu sene artık ilk sene böyle yerleşkeyi ayarlayalım şeklindeydi. Solucan, hatta sizden solucan alabilirim bir avuç varsa. <gülüyor> solucanınız <gülüyor> direkt solucan alıp Bizim Bu evde sene... de solucanlarımız var. Kızımın Sol... evciler uyumadığı solucanlar oluyor. <gülüyor> bu sene solucan kompostuna... Başlayacağız biz de bakalım Terasta düşünüyorum yani yani, i̇lla ki herkesin aklına soğuk kompost ama. geliyor ya da işte Berkeley yöntemi sıcak kompost hı hı. yöntemleri geliyor ama evde yapılabilen ben artık İstanbul Permakültür kolektifinin kurucularından da biri olunca ve eğitimlere doğru da devam ediyor olunca. Evet bu bilgiyi vermedik bu arada ama eminim sizi tanıyanlar biliyordur zaten. <gülüyor> şehrin içerisinde permakültür mümkün şehrin içerisinde illa ki bir şey yapalım mesajı da vermeye çalıştıkça evde yapılabilen en rahat kompost türü Bokaşı kompost ve Solucan kompost olunca ben de okulda dar bir mekanda bunları ...yapılabilirliğini göstermek istedim... Hı hı. ...biz bu çalışmaları yaparken... ...sadece ders verdiklerimle de... ...sınırlı kalmadık... ...biz önceki sene ders ne de... ...bokaşı kompostu yaptık... ...onların hı. da çünkü geri dönüşüm konusu vardı... ...geri dönüşüm konusunun içerisinde... ...onlarla birlikte tekrar hı hı. işledik... ...onlar görmüşlerdi geçen sene... ...solucanları da tekrar gördüler... Ee, Soğuk komposta dair minik kitler almış müdürümüz o kitleri sınıfın içerisinde dönüşebilen dönüşemeyen şeffaf bir kit hı hı. neler olduklarını gördüler ayrıca bir de bakaşı kompostu yaptık onlarla. ...yani derste sınırlı kalmıyoruz... ...diğer sınıflara da bir el atıyoruz... ...bir de velileri de işin içine katmaya çalışıyoruz... ...evet, evet, evet yani... ...şöyle ...onu ki, da çok kısa değinelim bitirmeden... ...veli de çok önemli çünkü... Bu. ...hem velilere de atölyeler yapıyoruz... Hı. ...velilere de e, minik minik sirke yapım atölyemiz oldu mesela... Hı. ...peynir yapım atölyemiz, ekmek yapım atölyemiz oldu... Hı hı. ...onlarla bir başka döngüye de e, el değdirmeye... ...onları da işin içine çekmeye çalışıyoruz... Hı hı. Diğer yandan da yaptığımız çalışmalar hakkında onlara bilgi veriyoruz. Doğa arkadaşımın kutusu oyunu biliyorsun. Evet, Burcu Mert Marık evet. Akyüz'ün başlatmış olduğu, doğa oyunlarının evinin başlatmış olduğu. Biz özellikle velilerimizle onların doğaya çıkmasını ve orada beraber toplamalarını istiyoruz. Onlarla birlikte gelenleri biz okulda kendimiz kutu hazırlayıp da karşı Hı -hı. okula hediye olarak gönderiyoruz. Dolayısıyla... Tamamen hani döngüyü okul içinde de döngü evet, şeklinde. Evet. Herkes Her birbirine <gülüyor> öğretmenlerimiz, diğer öğretmenler. Yani bu işi sadece ben yapmıyorum. Diğer öğretmenlerimiz evet. de işin içine katıyoruz. Velilerimizi Hı -hı. de işin içine katıyoruz. Diyorum ya en başta biz tohum atıyoruz. Evet. Öğrencilerimizle birlikte aslında bu sevgiyi, doğayı tohum olarak işlemeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz de doldu ama e, bugünün... E... Yani çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Esin Kuşdoğlu, Kayhan ve Dilek Yalçın Demirak bizimleydi. Bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu. Hem çocuklara hem velilere diyelim. Bugünün programı kapatalım. Çok teşekkürler tekrardan geldiğiniz için. Nice programlarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Ee, Biz, teşekkür Biz teşekkür Hoşça Hoşçakalın sevgi dinleyenler. Görüşmek üzere. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.